Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, günün sadasından hepinize hayırlı akşamlar. Bugün yine kıymetli hocam Saadettin Ökten ve benderiz Kemal Sayar, beraberiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendiyim hoş bulduk. Hocam bugün ne konuşalım? Size size ben <gülüyor> Bu sefer siz bir mevzu açın efendim, ee, oradan devam edelim. Ben size oradan sualler sorayım. Peki efendim, bugün bahar konuşalım. Baharı konuşalım. Şimdi şöyle isterseniz bir küçük açılış yapayım müsaade ederseniz. Şu anda biz Nisan ayındayız ama eskiler derlerdi ki eski Mart henüz çıkmadı. 1910'lu yıllarda bir takvim değişikliği yapılmış. Yani 14 gün bir takvim ötelemesi olmuş. 31 Mart esas itibarıyla 13 Nisan. Hani meşhur 31 Mart vakası 13 Nisan yani yeni takvimde 13 Nisan'da oldu. Bunu böyle söyleyelim, Sonra Hı. devam edelim. Yani eski mart henüz daha çıkmadı. Fakat bahar geldi. Fakat şu anda yani memleketimizde, şehrimizde, şehirlerimizde bir de bir imtihan var. Evet. Bu imtihanın adı tıbbi adı korona, covid 19 Hı. hastalığı. Ama bu bir imtihan. Toplum olarak bu imtihanın içindeyiz. İnşallah bu imtihanı güzel bir şekilde Başarıyla verir ve hayatımıza devam ederiz diye düşünüyorum. Ama insanların da imtihan içinde bazı güzel hislere, güzel duygulara, güzel terennimlere ihtiyacı var. O bakımdan her ne kadar Covid ile bir şekilde imtihan olsak da bahardan söz ederek birazcık imtihanın minnetini hafifletelim. Yıllar önce İstanbul Müftisi Muhterem Salahattin Kaya Bey'in yanındaydım bir vesileyle ziyaret etmiştim. Dedi ki içeride yeni bir takım imam arkadaşlar alacağız. Onları imtihan ediyoruz dedi. Sonra ilave etti. İmtihan mihnet kökünden gelir dedi. Demek ki bu dünya bir mihnet yeri. Hepimiz imtihandayız. Ara sıra böyle zor sualler de geliyor. Covid gibi. Bu da bir kader. İnşallah bu imtihanı başarıyla yani sabırla, sebatla, kuralları, riayetle Asla ve asla e, hani kelimeyi kullanmak istemem ama isyana tevessül dahi etmeden e, atlatalım diye, diye niyaz ederim. E, bir taraftan da bu imtihanın biraz yükünü hafifletmek etmek için bahardan e, bahsedelim diye düşünüyorum. Bana göre bahar e, tabiatın uyanması. Yani işte e, toprak ısınıyor, e, nebatlar hayat buluyor, çiçekler açmaya başlıyor. Bilhassa kuşların seslerinden hissediyorum ben Deniz Baharı. Onlar Baharı biliyorlar. Bunlar tabii hayatın görünen kısmı. Güneş daha farklı ışıyor. Gökyüzü parlak, bulutların renkleri değişmiş. Yani yeniden bir canlanma var bütün kainatta. Herhalde hekimler de söylüyorlar ki, ruh da bu kainattaki canlanmaya muvazi olarak o da kendi içinde diriliyor bedende bir yenilenme, bir tazelenme hissi uyanıyor diye düşünüyorum. Hocam içimizin evet. ritimleri dış dünyanın ritimlerini yankılıyor adeta. Yani pek çok insan e, hava karardığı zaman, erken karardığı zaman e, daha depresif hisseder. Baharla ve yazla beraber içinde büyük bir coşku oluşur. E, gün ışığıyla, güneşe muhatap olmakla içimizin şenliği arasında birebir bir alaka var. Yani tıbbın tespiti budur değil mi efendim? Tabii tabii. Işık ve iyilik hissi arasında alaka var. Hatta o mevsimsel depresyon dediğimiz kışın gelen depresyonlarda sadece ışık vererek tedavi edebiliyoruz e, depresyon hastalarımızı. Evet. Evet. Tabii bütün bunlar güzel. E, çocukluğumuzda Küçükken, ilk gençliğimizde ve o zamandan hatırladıklarımızla birlikte bu baharı idrak ediyoruz. Şunu söylerlerdi: de, Ya Rabbi, senin Cemal ismin tecelli ediyor, Hay ismin tecelli ediyor. Hı hı. Tabii çocukken bunu çok anlamıyorsunuz. Sonra bu kainatın, bu hayatın, bu canlıların ve tabii ki insanların, nebatların, ışığın, sesin, bu güzelliklerin bir sahibi var. O sahibi yeni bir hayat neşesi insanlara bahşediyor. Ve bu hayat neşesiyle bütün tabiat diriliyor. İnsanlar da diriliyorlar. Bu aynı zamanda ruha bir nefadır. Ruha bir diriliş esintisidir. Sadece bedensel bir haz değildir bu. Ruha da aynı zamanda bir nefadır. Bir hatırlanma, bir tazelenme zamanıdır diye... Anlatırlardı, söylerlerdi. Ve biz bunları işletirdik, bunlarla yetiştik, bunlarla büyüdük. Etrafımızda tabiatı görecek imkanlar mevcut idi. Özellikle büyük şehirlerde şu anda bu imkanlar fevkalarda azaldı. Her yer bir takım mekanik yapı elemanlarıyla dolduruldu. Ama benim çocukluğumda ki ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ve tarihi yarımada da yani bugün Fatih denen kısımda bahçeli evet. evler bahçeli e evlerde e, ağaçlar e, diğer nebatlar e, kuşlar ve şehrin sakinleri vardı orada hayvanlar da mevcut idi ve insanlarla büyük bir ahing içinde yaşanırdı biz dört mevsimi şehrin içinde fark ederdik özellikle e, Merahmet Tepe'ler bizi yazlığa götürürdü benim hatırladığım yazlık Eski boğaz içinde, bu eski Boğaziçi çok bir Kanlıca ile çubuklu arasında metruk bir yalı. Onun da kendine göre bir çevresi, bir hayatı, bir tadı vardı. Özellikle ilkbaharlarda bunu çok net görürdük. Ama her zaman söylene bu hayatın, bu hayatın ve bu kainatın bir sahibi var. O Cemal ve Hay isimleriyle tecelli ediyor. Aman evladım. Buradaki zahirde kalma, ne yap? Ee, biraz batına doğru in. Onun emirlerine ve nehirlerine e, muttali ol. Onları takip et, onlara itaat et ve onun muhabbetiyle muhabbetlen. Bahar bize böyle bir güzelliği hatırlatıyordu. Ee, böyle başlayalım isterseniz. Ee, evet, bir, yandan, tabii, bir yandan da hocam... Evet, e, yani son baharda yaprakların dökülüp efendim, tabiatın e, ölgünleşmesi e, tabii yaşamaya devam ediyor ama ölgünleşiyor. E, baharda yeniden dirilmesi hayatın çevrimlerden ibaret olduğu e, hissini veriyor bana. Ya yani insan hayatı da hep bir oluş ve bozuluştan ibaret. Mevsimler var her birimizin hayatında. Toplumların hayatında mevsimler var. Toplumlar serpiliyorlar, büyüyorlar, büyük medeniyetler ortaya koyuyorlar. Sonra inkıraz dönemine giriyorlar. Ee, hiçbir şeyden ümit kesmemek lazım diye de anlıyorum ben bunu. Yani insanın da mevsimleri var, toplumların da mevsimleri var. Ee, bugün öyle yazdık, yarın dirile yazarız. Ee, yarın, evet. e, yarından her zaman ümit var olmak gerekir. Bizim bizim e, Genel duruşumuz e, yani kendi uygarlık dairemizin e, içinde ümitsizliğe yer olmadığı yönünde e, bir e, sanki inancım var benim genel duruşumuz itibarıyla böyle bir ümitsizliğin cari olmadığı e, bu uygarlık dairesine mensup olmakla her zaman her zaman ümitli ve aksiyoner bir varoluş üzere olmak gerektiği dirilişi, baharı hep e, arzu etmek gerektiği yönünde bir e, hissiyat oluyor bende. Bilmiyorum siz bu konuda neler söylersiniz? Şöyle e, toparlayayım isterseniz zihnimdekileri ve gönlümdekileri. Sonbahar olmasa biz ilkbaharı anlayamayız. Bu dünya zıtlar dünyası. Geçen de böyle işte biraz bir şeyler karıştırırken, bu dünyanın zıtlar dünyası olduğunu esmadaki zıt isimlerle de izah edenler var. Büyük mutsabıflardan. Esmada da zıt isimler var. Yani hem öldürüyor hem diriltiyor. Dolayısıyla esmada bulunan bu zıt isimlerin mutlaka ve mutlaka tecelli etmesi lazım. Yani müsemmasının oluşması lazım. Dolayısıyla ilkbahar eğer dirilirse sonbaharda bir manada kayboluş, ölüş gibi anlamak gerekiyor. Ama biz farkı fark eden mahluklarız. Biz izafi bilgi sahibiyiz. Dolayısıyla birisi olmazsa diğerini anlamamız mümkün değil. Evet. Ee, yine izin verirsenin devam edeyim. Şöyle evet. de düşünüyorum. Görünenin ötesine geçtiğimiz zaman zaten biz artık sadece görünenle sınırlı insanlar, varlıklar değiliz. Görünenin ötesinde görünmeyen var. Ve o görünmeyen daima Hay ve Bakî. Biz de onun kullarıyız. Mesela eskiden ben hatırlıyorum, Ya Efendi derganın son şeyi, ben yani birisi şu anda bilemiyorum o derganda hala posta bir Hazret var mı? Abdul Hay Efendi. Böyle isimler konuyordu. Evet. Abdul Bakî Efendi. Evet. Yani e, böyle isimler vardı. Bunlar bize çok şey söylüyorlardı. Hatta yine söylüyorum, hatırlıyorum. Orta Mektep'te Metin diye bir arkadaşımız vardı. Evet. Ee, halbuki onun doğru adı Abdülmetin. Ee, biz böyle kısaltınca bir manada bir konteksten koparıyoruz o, o kelime. Halbuki bunların hepsi esmadan. Dolayısıyla arkadaki büyük kaynağı, her şeyin kaynağını, her şeyin yaratıcısını görünce o zaman zaten... Aksiyonlar olmamak için bir sebep yok. Çünkü onun verdiği enerji, akıl, fikir, duygu, kalp, gönül, irade ile biz hayatın içindeyiz. Başlangıcını ve sonunu o tayin ediyor. Görünene tabi olup, baharda dirilip sonbaharda bir manada e, kepekleri kapatmaya hiç gerek yok. O, o yaratış, yaratılış devam ediyor. Sonbaharda yaratılış durmuyor ki. Dolayısıyla yani Cenab-ı Aleminle irtibatı koparmadığımız zaman düşünmek, duymak ve düşündüklerimizi, duyduklarımızı fikir olarak oluşturup aksiyona geçmek bizim tabii halimiz olmak mecburiyetinde. Ama bazen insan olarak bir karamsarlığa kapılmak da beşeri bir haldir. Onu da hiçbir zaman e, reddetmem mümkün değil. Aksi halde biz insan üstü varlıklar oluruz. O zaman da yapacağımız şey... Ruhumuzu feraha erdirmek için e, büyüklerimizden yine elem neşrahle ki okuyun evladım kendinize üfleyin buyurulmuştur. Biz de öyle yapıyoruz yani. Bir de adam, adam sende macunu varmış onu da söyleyeyim mi? Buyurun efendim <gülüyor> o, o, o. o bir şeyhten bir adam sende macunu. Nasıl bir macun bu? Bir kavanozda bu macun. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz ama adı adı, adam sende macunu. Çok Hı -hı. sıkıldığın zaman kavanozun kapağını aç Parmağını daldır, bir parmak çal ve ağzına götür. Bu ne? Adam sen de macunu. Aldırma gitsin. Niye aldırmayalım? E çünkü o da takdir takdir ilahi. Aldırdığın zaman bedeli ağır olur. Adam sende de ilticaet. Bu kadar adam sende macun. Adam sende macunlu efendim e, pazartesi günden itibaren danışanlarımıza e, önermeye başlıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir bir taktip yazın efendim. Eczaneden ağzını yazalım. yazalım. Kendimize başta sonra danışanlarımıza evet. e, yazalım. Evet. E, bu adam sende macununun iyileştirmeyeceği sıkıntı yok gibi geliyor bana evet, hakikaten. Evet. Sahibine, çünkü sahibine havale ediyoruz. Diyoruz ki bizim üzerinden üzerimizden sahibine gitsin. O ne yapacağını biliyor zaten. Tabii. Sen Hocam, sonunu seyreyle diyor Hazret. Sen sonunu seyreyle ne ilerse güzel iler diyor. Ne diyor. ilerse güzel iler. Evet, Aslında e, yani modern insanın en temel meselelerinden bir tanesi aşırı kontrolcü olması ve kontrol edemeyeceği şeyleri de kontrol etmeye yeltenmesi. Bazı şeyler var ki ee, orada rüzgarla beraber gideceksin. Yani öyle yerler var ki kapıları zorlamanın çok anlamı yok. Öyle yerler var ki sadece teslimiyetle, kendini akıntıya teslim ederek ve e, olayların seyrini gözlemleyerek bir anlam çıkarabilirsin orada. Sadece didişmekle bir anlam çıkaramayabilirsin. Bazı yerlerde bırakacaksın bir Olaylar bir aksın bakalım nereye akıyor. Belki de seni götüreceği vadi senin hiç tahmin bile etmediğin çok müstesna bir yerdir. Çok değerli bir yerdir. Ee, da böyle e, kendi düşünürse en doğrusunu düşündüğü yönünde bir vehim var. Bir de içinde bulunduğumuz halin sonsuza kadar süreceğini e, zannediyoruz. Buna duygusal e, hava tahmini deniyor psikolojik. <gülüyor> çok güzel. E, duygusal hava tahmini yani neşeliysek sonsuza kadar neşeli kalacağız zannediyoruz mutsuzsak sonsuza kadar mutsuz kalacağız zannediyoruz halbuki haller gelip geçiyor gökyüzü sabit ama bulutlar gelip geçiyor gökyüzü ben, benim benliğim varlığım e, ama bir gün e, yağmur yüklü bulutlar geliyor bazen daha e, hafif bulutlar geçiyor ama haller gelip geçiyor Dolayısıyla ana takılıp kalmamak, her anın öğrettiğini dinlemek, daha ruhsal bir zabiye'den konuşuyorum. Anlardan bir şeyler öğrenip kendimizi geliştirmek ve zaman zaman da hale teslim olmak lazım sanki. Evet. Rahmet ben... Fethi Bey'in güzel bir sözü vardı bu konuda. Dem bu demdir diye. Evet. Buyurun hocam. Fethi Bey'in bu buraya getirdiği bir şey vardı. Biraz düşünmem lazım onu çıkarmak için. Şimdi bu bağlamda şöyle de düşünmemiz lazım. Bir bahar yaşıyoruz inşallah. Başladık Hı. yaşamaya. E bu baharın tadını çıkaralım. Yani çünkü her yaşadığımız mevsim bize bir şey öğretiyor. Yani ben hatırlıyorum eski baharları. O baharlar da bana bir şey öğretti. Ama bu yaşımda bu baharı ilk defa yaşıyorum. Ve başka da yaşamayacağım. Evet. Yani genç yaşınızda yaşadığınız bahar size başka bir şey öğretiyor. Orta yaş başka bir şey öğretiyor. İleri yaştaki bahar başka bir şey öğretiyor. Dolayısıyla ve bu baharı burada bize yaşatan hayatın ve ölümün sahibi bize bir şey murat ederek bu baharı yaşatıyor. Tabii. O, o şeyin ne olduğunu yakalamamız lazım. Yani hayat ve bahar ileri bir yaşta ne anlama geliyor? Onu ancak bu yaşta yaşayan insan anlayabilir, bağırın hakkını vermek suretiyle. Üzerinde düşünmek, bu düşünmek sadece fikri bir düşünmek değil. Duygusal bir akışa da, biraz evvel söylediğiniz kendimizi bırakmamız lazım. Mevsimin kendi çizgisi içerisinde bir deneyim sahibi olmamız lazım. Her türlü endişeyi bir kenara bırakarak en azından belli bir zaman ve her zaman söylemeye çalışıyorum. O zamanın sonuna bir başka iş koymaksızın, bir e, kalbi açılış olur mu onu bilmem. Ama hmm. olabilmesi için e, varlığın endişe taşımaması lazım. Bir sonraki vakitte şuraya yetişeceğim, şu işi göreceğim vesaire gibi Bu akış içerisinde bir manada tabiatın, tabii daha doğrusu onun arkasındaki deruni kurgunun, ilahi muradın sesini dinlememiz lazım. O bizi eğitiyor. Ve... sözü aklıma geldi hocam hemen araya sıkıştırayım onu gelecek iyi olur mazi bitmiştir gelecek bize ait bir endişe ve eekleyiş değildir hale razıyım Ben Dem bu demdir Evet Evet Evetcamış bir, bir söz daha geldi aklıma geçenlerde sosyal medyada da paylaşmıştım Brezilya'da kimi yerliler kaç yaşındasın anlamına Yaşamın kaç kez çiçeklendi diye soruyorlarmış. Yani ne çiçeklerin diyorsun? açtığını kaç defa gördüysen o kadar o yaştasın. Mesela evet. e, takvim yaşın 70, 75, 100 ama çiçeklerin açtığını kaç defa gördün? Kaç defa çiçeklere dikkat kesildin? Belki bir, evet. belki üç, belki beş. Fark ettin mi? Fark etmedin mi değil mi? Çiçekler hep açılıyor. Mi? Tabii. Gözünün önünden geçen bahara kaç defa dikkat kesildin değil mi? Evet. Bunu eski Türklerde de böyle bir şey varmış. Ee, yani e, kaç yaşındasın sorusunun yerine kaç bahar gördün derlermiş. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Siz böyle söylerken aklıma e, son yani ileri yaşta yaşadığım bir tecrübe geldi. 2008 senesi Amerika'dayız. E, tabii gurbet. E, birkaç ay kaldım çok uzun değil. E, gün batımını seyrediyorum evin bahçesinde. Hı hı. Yaşı bana ya, ya, yakın bir komşu var ona dedim ki o Amerikalı ama dedim ki bakın ne kadar güzel bir gün batımı var öyle ama dedi benim işim var bilgisayarda benim o işi görmem lazım ve döndü gitti o işini görmeye ben sonra şöyle düşündüm yani Allah o insanı e, bilgisayardaki işiyle meşgul ediyor o işin işte bir Amerikan projesi mutlaka ben ne olduğunu bilmiyorum çünkü o da üniversitede çalışıyordu ama bendenizi de kendi işiyle meşgul ediyor. Gün batımı oradaki harikulade hadisat e, gök bulutlar, ışıklar bu hani başlıyor şimdi melul akşamda son ışıklarla bulutlar cengiliyor. Haşim şu bakır zirvelerin ardından bir süvari gidiyor kan rengi başlıyor şimdi melul akşamda son ışıklarla bulutlar cengiliyor. Bu süvari, bulutlar, ışıklar, bu cenk büyük bir kurgu ve bunu kullar görsün diye yarattı. Yoksa o da çok mekanik bir şekilde güneşi pat diye düşürür kapatabilirdi. Hiç şüphe etmiyorum kudreti e, buna fevkalade yani yeter artar bile. Ama ve sadece bu dekoru, bu muhteşem manzarayı insan fark edebiliyor. Diğer canlılar bunu fark edemiyorlar. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin grup vaktini hepsini zaten şafağı, grubu, günü, geceyi hepsini insan için halk etti. Oradaki estetik unsuru ancak insan fark edebiliyor. Niye hakkını vermeyelim? Tabii. Çiçeği, böceği, kuş sesi, bülbül sesi, kainat dirildi. Şimdi ben bahçeli bir yerdeyim. Burada kum, e, kumrular var, kuk, kuk kuk kuk kuk Ne diyor diyorum? Allah hay diyorlar diyor içimdeki bir ses. Ee, bir da bunlar diyor, işte cilveleşiyorlar. şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Herkes kendi baktığı noktadan görüyor. Ben bana da bu noktayı kendim bulmadım, büyüklerim söylediler. Yine küçük bir fıkra, siz seversiniz fıkraları bana da, e, mesela gösteriyorsunuz, sağ olun. Eski zamanda bir tüccarla bir derviş vapura binmişler. Yalova'ya gidiyorlarmış yandan çaplı vapur. İstim bu evet. fıs, fıs, fıs, fıs fıs fıs fıs fıs çalışıyor. E ne konuşacaklar? Işte ne yaparsın? Ben demiş tacirim, ben de dervişim. Şöyle böyle. Daha demiş birader bu makina ne diyor? Tacir diyor ki aldı da vermez, aldı da vermez, aldı da vermez. Mer <gülüyor> <gülüyor> adam çok borç var mı? Borcu var mı? <gülüyor> <gülüyor> borç vermiş sağ oda toparlayamıyormuş, Bursa'dan gidip alacaklarını tahsil etmek gayesindeymiş, en lisesi o. Derişe sordu, ne diyor demiş? Makine hayu kayyum Allah hayu kayyum Allah demiş. Herkes ne murad ederse iş dünyasında o sesi duyuyor. Allah baharın sesini duyaranlardan eylesin. Abi. Ay ismini efendim Cemali görenlerden eylesin diye düşünüyorum yani. Hayat böyle ya. Açılı eyyamı diğerlerden evet. eylesin değil mi evet. geldin evbahar eyyamı açıldı güli gülşen, gülşen. diğerlerden eylesin mevsimi gülşen mevsimi, mevsimi gülzar güllerin koktuğu kuşların öttüğü bir mevsim bir Tabii yandan da mi? bir yandan da hocam psikolojik olarak aslında ısı ve ışık insana hep bir e, ümit veriyor Değil yani mi? gün aydınlanması bir zamanı, evet. birazcık hava ılımanlaştığı zaman içimize taze bir ümit dalgası yayılıyor. Ee, baharın tabii özelliği de uzun kış gecelerinden sonra e, Mart'tan sonra 21 Mart'tan sonraydı, değil mi? E, gün ve gece eşitlenmeye başlıyor. Evet. E, o eşitliğin mevsimi aynı zamanda e, bahar. Yani o bakımdan da bir itidal e, mevsimi. Ee, insanlar arası, insanlara siz bir tarağın dişlileri gibi eşitsiniz diyen e, bir dinin e, mensupları olarak bir hadis-i şerifte buyurulduğu üzere. Yani baharın dengeli hali, eşit e, halleri, bize eşitlik e, ilham eden halleri de e, hoşumuza gidiyor olabilir. Bir de mutedil bir hava yani Tabii. ne soğuk ne sıcak. Tabii. Mesela gece sabaha karşı soğuyor ama saat 10'a 11'e 12'ye doğru ısınıyor. Dolayısıyla yani her bünyeye bir hitabı var bu baharın. Mesela kışın da yazın insana zor gelir hele yaşlılıkta. Bir soğuk biri fazla sıcak olur. Ama bahar e, çok rahat. Hani nasıl teolojiye soruyorlar. Yokuş mu seversin diyorlar, iniş mi? Düz yolun ne kabahati var diyor yani. Bahar bana biraz düz yolu hatırlatıyor Kemal Bey. Düz yolu. Evet. Hı -hı. Yani Yokuş bu seversin yani yaşlılıkta yokuş da zor, iniş de zor. Düz yol en güzeli. Yürüyüş için. Evet. Evet. Evet. Yatay yol. Efendim böyle. Siz ateş ısı deyince aklım Hazreti Musa geldi. Evet. Ee, bir Çölde çöl, biliyorsun geceleri çok soğuk olur. Evet. Evet. Bir, bir, bir kıvılcım, bir ışık gördüm. Oradan alayım. Bir hayat var orada diyor Hazreti Musa. Ya, alayım da geleyim. Yani aileme bir Ateş getireyim. Mieto, fakat gidiyor ki orada hayatın sahibi var. Kainatın sahibi var. Her şeyin sahibi var. Yani ışık bir manada sembolik olarak o sahibe götüren bir alamet olarak da anlaşılabilir. Tabii, tabii. Ocağın tütmesi. Yani bu tabiatı kim diriltti? Ee, bütün bu e, ağaçlara suyu kim yürüttü? Evet. Ee, bu çevrimi kim yaptı? Yani insan tabi düşünürse e, o kuşkusunda ki e, Hay e, Nakaratı gibi, değil mi? Evet. E, olayların derinle nüfuz ederse e, muhakkak ki e, çok daha derin manalarla e, dönecektir. Evet, bahar bahara kasideler de düzülmüştür değil mi hocam? Divan şiirinde hocam, çok var da ayyeler, şu anda. Ee, benim kitaplarım burada yok. Ben biraz şey izole kaldım bir yerde. Yoksa yani bahar konusunda size bir şeyler okuyabilirdim. Ama isterseniz nefiden biraz başlayalım. Esteğnesi Mine Bahar açıldı güller sop dem açın bizim de gönlümüz sakımedesun camu cam. Erdi yine ürdi be hiçt oldu hava ambersilis. Lembe der be Hiç her köşe bir bağ iren diye başlıyor. Hocam bu itibat... iki beyti bize bir açıklayabilir misiniz? Yani Esi, su esti Nesimi suprida ile. Esti bahar. İlk bahar rüzgarı esti. Ama bu sabah rüzgarı yani ilk gece şafak vakti, seher vakti o çok mühim bir vakit güne dönerken bir hafif esinti var. O işte yağırdan selam bitiren esinti o. Çünkü e, Allah dostları, ehli dil ser vaktini asla ihmal etmezler. Bütün kainat uyurken o zaman su kul arifin derlerdi eskiler, arifler çarşısı açılıyor. Orada bir alışveriş yapılıyor arifler arasında. Siz meta götürüyorsunuz, meta karşılığında Feyz alıyorsunuz, götürdüğünüz metane, hayırlı amelleriniz, muhabbetiniz, evrad eskarınız onun karşılığında fetih, gönlünüze fetih lütfediliyor, ihsan ediliyor. Esdi nesimine bahar, açıldı güller, subhüdem. Buradaki gül tabiri, biraz evvel de konuştuk. Her ne kadar bir çiçek ama Resulullah Efendimiz'i remzeder gül. Bizde lale tevhidi remzeder. Cenab-ı Allah'ın remzi olmaz. Ama tevhidin remzi olur. Ve şeyde baktığınız zaman Ebced'de Allah ismi celaliyle lale ve hilal aynı 66'dır bunların Ebced'deki hesabı. Dolayısıyla açıldı güller suhuden. Yani Hz. Peygamber'in feyzi sabah vakti insanlara evet. nüzul eder lütfedilir ikram edilir dağıtılır dolayısıyla arifler çarşısından oraya hangi bir meta götüren kul eli boş dönmez esti simine açsın güller su açsın bizim de gönlümüz evet yani biz gidiyoruz ama bir niyaz var bizim de gönlümüz açılsın Saki, medet sun, cem. Buradaki saki her ne kadar sunan insan ise de bunun tasavvufi manası Şeyh-i Kamil'dir. Şeyh-i Kamil insanlara muhabbet sunar. Onu da cam cem, cem kadehi ile tarif ederler. İslam tasavvufunda özellikle remizler hakimdir. Zaten yaratılışa baktığımız zaman Yaratılışta da remizler vardır. Ben bir gizli hazine edin buyuruluyor. Açık hazine görene körene bir şey yok. Dolayısıyla hayat remizler üzere kuruludur. Dolayısıyla böyle esti nesil bir nebahar açıldı güller sukuden asıl bizim de gönlümüz sakı ey şeyhim medet sunacağım cem diyor şair. Yani bana. Bu feyizler aleminden, bu arifler çarşısından bir nasip olsun. Erdi yine Ürdü Behişt, ilkbahar geldi, cennet e, vakti geldi. Oldu Heva Ambersirişt, bir de koku çok mühimdir bizden. Hı hı. Bana üç şey sevdirildi o sevdikleri şeylerden birisi de kokudur, güzel koku. Çocukluğumda hatırlıyorum, anneannem ve dayılarımla bir kabre gittik. Gül mevsimi değil, şimdi kimin kabre olduğunu hatırlamıyorum. Eskiden kabir ziyareti yapılırdı bu ara ara, sade bayramlarda değil. Tezekkür-i mevt için. Orada bir gül kokusu, gül mevsimi değil. Ben duydum, dediler ki duydun mu duydum dedim ben de. Koku. Oldu hava amber, sirişk. Alem vehişten der vehiş. Alem cennet içinde cennet. Her köşe bir bağlı İrem. Yani İrem bağı malum Esatir'deki es en büyük, en güzel bahçe. Cemşid'in bahçesi. Ona e benzetiliyor hadise. Bu nef'inin Sultan burada yazdığı kasidenin bahai Bahari'ye giriş kısmından alınmış bir kısım efendim. Evet. Böyle. Kıymetli Hocam, tabii bahar bir yandan da iç bir temizlikle de ilişkilendirilir. Bahar temizliği denir. Bahar aynı zamanda bir içsel temizlik içinde bir kalkış noktası olabilir. Nasıl her şey canlanıyor ise, yaza girmek için içimizde bir şeyler kımıldanıyorsa, harekete geçiyorsa... Lüzumsuz olandan, malayani olandan arınmak için, kötü alışkanlıklardan, olumsuz düşüncelerden arınmak için burayı da bir başlangıç olarak e, kurabiliriz. Yani bahar e, içimizin şenlenmesiyle beraber bir iç temizliğini de bize getirebilir. Psikolojik İnşallah manada da böyle bir şer, şey düşelim. E, İnşallah öyle, öyle olsun efendim. Bu fırsatı tevz etmeyelim. Evet, ferite etmeyelim. Kıymetli Hocam, Bahar'ı konuştuk. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Ser bir gönül sadasında daha beraberdik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.